Kendime ona göre çeki düzen vermeye çalışıyorum. Uykumu, döşeğimi, yatağımı ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Aman diyorum bu milletin dertleriyle meşru olayım, başka şey düşünmeyeyim. Belki de bilemiyorum, artistlik yapıyorum. Büyükleri bu suretle taklit etmek suretiyle kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Aman efendim yemeye içmeye vaktim kalmadı, düşünemedim. İzdivaç yapmaya vaktim kalmadı, onu düşünemedim. Milletin dertleriyle sancılandım, belki de böyle düşünmek zuretiyle onları taklit ediyor, yakarlık yapıyorum. Bunu da bilemediğimi huzurunuzda arz edeyim. Fakat kendimi öyle zorluyorum, milletimizin dertlerini soluyarak, onun ısraplarını dile getirerek, iki üç asırdan beri dertler içinde ve derdini bilmeyen, kıvranan, dertler içinde hekimini bilemeyen, bulamayan da kıvranan,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 kabilesine dahi kız verilmediği ve o kabileden kız alınmadığım, ticari hayatta kendilerine hakayat tanınmadığım, para sürgülasyonu o mahalleye girmediğim, elleri kolları arkadan bağlandığı, ağzının tıkandığı, kulaklarının tıkandığı dönemden, o iki-üç senelik Şabı-ı mahsurda ve mahsurede dahi, kalb itminan içindeydi ve huzur içindeydim. Çünkü Allah'a imanı vardım.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 imansızın ortaya attığı kısıl kıyametten ötürü tedirgin olur, yarınından emin olamaz. alem İslam'da gelişen hadiseler karşısında sizin kuvve-i maneviyenizi sarsmak, itminanıza toz kondurmak hiç arzu etmem. İşte böyle bir tehlike karşısında milletimiz yeniden bir kısım şeylere de uçar olmamasın, yeniden ümitlerinin yıkılmamasın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 Mesele sadece dua etmek ve dualara amin demekle olsaydım, duasına yedi kat zamanın amin deyip titrediğim, Harşı Azamının duasına amin deyip titrediği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'de otururdu ve dua ederdi, duasına meleklerde amin derdi, olurdum. Mescide gider otururdu, dua ederdi, olurdu. Halbuki aleyhisselatu Vesselam,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 Sizin gibi bir topluluğu bulunca bir panayırda karşılarına çıkıyor. Ey yuhannas kullu la ilah illallah tüflehum. Ey insanlar, la ilah illallah deyin, falaherin kurtuluş yerindeyimcem. Hepsi birden üzerine üşüşüyor. Kimisi tükürük atıyor, kimisi toprak atıyor, kimisi de taşa tutuyor. Bu oradan zor kendini kurtarıyor. Bir başka kabilenin yanına geliyor. Aynı muameleye vuruyorum. Bir başka kabilenin yanına geliyor, aynı muameleye vuruyorum. Bir başka kabilenin yanına geliyor, aynı muameleye vuruyorum. Gül devrini idrak edip de Ayşe-i Sıddıka tarafından geçmişe dair meseleler sorulunca kavmimden çok çektim ya Ayşe diyordu. Cidden çok çekmiştim. Bir gün bir kabile karşısında şunu görüyorum. Bu kabilenin gençlerine diyor ki, ne olur Allah aşkına beni alın himaye edin de Allah'ın dinini neşredeyim. Bir desteğim yok benim, şöyle kolumu dayayacağım, kendisine dayanacağım ve sonra ona dayanmak suretiyle necda yapacağım. Bir dayanağım desteğim yok, destek olun bana payanda olun da anlatayım Rabbimim. Gençler istihza ediyorlar. Yanı başlarında 70-80 yaşında bir insan var, akabe o e oluyor, Mina'nın çukurlarından birisinden. Yaşlı adama geliyor 80 yaşından, türatla mezara doğru giden, sağa sola inhiraf etmeden her davranışında mezar, mezar, mezar sesi duyulan yaşlı adamın yanına geliyor. Saçı sakalı ağırmış, bembeyaz adamın yanına geliyor. Gençler beni dinlemedi diyor, bari sen dinle diyor. Söyle onlara bana destek olsunlar, Rabbimin dinini neşedeyim. Git diyor başında diyor, bana gölge etme diyor. Eğer gücüm takatım yetse kalkar seni ayaklarımın altına alırım. Kızıl örüklü insan amcası arkasında duruyor. Ve bu kafir yaşlının yanına sokuluyor diyor ki, eğer herkes senin gibi akıllı olsaydım haşa upak da beni tenzih ederim. Mekke'de bu kendisine kabul ettireceği tüf,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 bütün esbabı bir araya getirmiş ve hazırlamıştı, hazırlamış bulunuyordu. Onun içindeki aziz Müslüman, bin bir felaket ve şenayetlerin işlendiği, memleket satında her tarafın bir mezbahane haline geldiği ve çok çirkin mezbahane gayretlerin herkesin içine bir korku ve telaş saldığı ve kimsenin yarınından emin olmadığı bir dönemden,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 bu milletin mazisi ve geçmişim. Fatihler, yavuzlar, kanuniler var mı? Senin nesnenin kalbinde cami aşkı, vecdi, var mı? Neşvesi var mı? Sabah namazını kaçırdığından dolayı evlatlarınız ciddi teessüre dalk oluyorlar mı? Kızlarınız, hanımlarınız, yakınlarınız ve akrabalarınız dini hayat içinde Resul-i Ekrem'e dilbeste bulunuyorlar mı? Değilse şayet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 Hüve imanı ve çocuklarının imanı yanarken, yakınlarının imanı yanarken, sahipsiz onlar eyyamın elinde oyuncak haline gelirken, ayaklar altında pay, mal çiğnenirken sen neredeydin diyecek. Bana bir karıncayı kurtardığından, ona kıymadığından, yuvasından uzaklaştırdığın bir haşereyi tutup yuvasına götürdüğünden bahsedersin.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 sahip çıkacak ikinci cemaat olmaya namzet bulunuyorsunuz. Sahabinin bulunduğu bir terazinin öbür kefesinde bulunmayı düşünüyorsanız, kendi cephenizi kurtarma ve yükseltme mecburiyetindesiniz. Fırsatı değerlendireceksiniz tıpkı onlar gibi. Her soluğu değerlendireceksiniz tıpkı onlar gibi. Biraz evvel kısaca Bedir'e gidildi de dua edildi dedim.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 hususıyla Kur'an'ın elmas bürhanlarıyla ve düsturlarıyla, yani medeni saydığı insanları ikna etmekle, yani kalplerini ve kafalarını doyurmakla, yani imansızlıktan gelen açlığı ve susuzluğu gidermekle, neslinin imdadına koşacak. Bedir bir cepheydi ve herkes bu cepheye koşuyordu. i̇bn Ömer Ömer'i almadılar o gün. Ama emsalinde oraya giden kimseler vardı. Madem bir tanesi de Sa'd ibn Abi Vakkas'ın küçük kardeşi Ümeyr ibn Abi Vakkas'tır. Medine'de Müslüman olmuş bir çocuktu. Aramızdaki sarı gömlekli çocuk gibi bir çocuktu. Resul-ü sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir'e çıkacağı duyulunca o da abisinin yanına koştu. Müslüman olmuş anasının yanına koştu. Hele sen şu kılıcı beleme koşas koşas Resul-ü Ekrem Bedir'e gidiyor, ben de gideceğim.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 Rabbimden niyaz ederim onların yapraklarını dökmesin, törsütmesin, öldürmesin ve soldurmasın, hizmet, hizmetle mamur eylesin. O mesle kılıcını kuşanınca, kuşayınca belinem. belinden kılıcın ucu yere alıyordu, eliyle tutmak suretiyle ancak yürüyebiliyordu. Minnacık çocuk Resul-ü Ekrem'in yanına kadar geldi, arkada arkada duruyordu. Dik, dik yerlere tırmanıyordu, parmaklarının üzerine dikiliyordu, Bir ara ü Ekrem parmağıyla işaret ediyordu. Kimin boyu tutmuyorsa, yetişmiyorsa sen çık diyordu, olamazsın. Ve Umeyr İbn-i Vakkas limiti tutturmuş gitmiştim. i̇bn Ömer o da onun iki yaşında bir çocuktu. Çok yalvardım yakardım, ne olur dedim. Babama yalvardım, amcama yalvardım, ben de bulunayım dedim. Allah'a yemin ederim,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 Bir kısım mazeretlerle, Resul-ü Ekrem'le bulunamamışlar vardı. Nasıl olur Resul-ü Ekrem bir dava için cemaatini toplar gider de, biz şurada burada bağışlayın pinekleyip dururuz. Nasıl olur da Resul-ü Ekrem bir yerde kavga verir de biz burada bulunuruz. Nasıl olur Allah Resulü malik ikdiam eder, felaketleri göğüsler, kandan irinden deryaların içine girer de biz de burada bulunuruz.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 Yoksa barutu dahi biten bir milletin korkunç ve musallah İngiliz'in donanmasına karşı savaşması mümkün değildi. Barutu dahi bitmişti sadece süngüyle mukabele ediyordum. Yarım milyon şehide orada dökülürken mukaddes Anadolu topraklarını kurtarıyordum. Bedir'de inenler yeniden yere inmişlerdi. Ve Sunaekre Anadolu karakollu teslim etmiyordu. Bura kalsın diyordu ya Rabbi gelecekte burada Kuran'ı omuzlayacak bir nesil yetişecek diyordu. Allah! Allah! Allah! Ve bu vatan, bu karakol kurtulmuş oldu. Belayın teyidiyle, semanın teyidiyle belaya ve semaya arza hükmü geçen Allah'ın teyidiyle. Siz Allah'ın teyidi altından düşen fırsatları değerlendirecek ve yeni fırsatların, yeni kapı ve imkanların açılmasını Bin can ile iktidar edeceksiniz, mevzuma sen levha yaptığım Ayet-i celile Kerime bunun atıktır, size bunu ifade ediyorum. Küçük Enes der ki radıyallahu an. ben öyle zannediyorum ki bu ayet amcam gibi kimseler hakkında nazil oldu. Yiğit mi yiğit gözü pek mi pek, Enes bin Nadir. Bedir'e iştirak edememişti ama içi yanmıştı.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 Bir aralık kuhutta Müslüman saflarında çatlamalar olunca, kimisi Uda doğru, kimisi bir kısım vadilere doğru tahassün etme, o şekilde resul ü Ekrem'i koruma sevdasına tutuluyorlar. Hatta Hz. Ömer bile bir vadiye doğru çekilip, biraz korunma lüzumunu duyunca, diyor ki Hz. Ömer yanımdan Enes bin Nadir Yıldırım gibi geçiyordu. Bana dedi ki, ya Ömer nereye gidiyorsun?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 Sözlerinde sonuna kadar sadakat içindeydiler. مِنَ al رِجَانٌ صَدَقُوا مَا آهَدُ Allah'a verdikleri sözü harfiyen yerine getirdiler. فَمِنْهُمْ مَنْ غَطَاءَ نَحْبَهِ Bir kısmı bunlardan sözlerini yerine getirdi, arzuladıkları şeylere masıl ve nail oldular. Allah'ın rızasını kazanmak, Resulullah'ın uğrunda şehit olmak ve sonra o kanla yıkanmak,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 Nesil canavarlaşıp sokağa alınca, teker teker her fert Enes bin Nadir olacak, Müs'ab bin Ümeyr olacak, Abdullah bin Cahş olacak. Tarihin o dönemini onlar şereflendirdikleri gibi, hız namus koruma hususunda, gereğinin çok üstünde hassasiyet gösterdikleri gibi, tarihin bu kısmından yeni destanlar yazmak,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 yemle zapt edilemeyen atlar gibi, köylanlar gibiyim. bana ne vazife terettüp ediyor söyleyin de yapayım diyen delikanlının, Türk'ün Yağız delikanlısının elimden tutacak, müsaade edersen bir elimle de bunlardan tutmak istiyorum diyecektir. Zira bir yüzçi Allah için yere sürünürse, bir yüzçi başını yere korsa,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 Kendi vatanında kendi emniyet kuvvetlerine kurşun sıkan eşkıya var yurdunda. Hâlâ milletçe milli felaketine karşı seyirci mi kalacaksın? Kalmayacaksın, yapacaksın. Zira Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin sana bakışı bu zaviyeden olmuştur. Tuğba'lil hurabam. Eddînü bedâ gariben ve seyyahudu kemâ bedâ fe tuğba'lil hurabam.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 Ebu Cehil'in yanı başında yanıyordu, habersiz yaşıyordum. Nasıl o devirde Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve iliklerine kadar bir gurbet hissediyordum. Aynen o şekilde, aleyhi vesselam, eğer davasına sahip çıkmazsak aynı gurbet, aynı inkisar içinden. Kendisine koşacak ve elindeki mumu muhteşem meşalesinden tutuşturacak insanları intizar etmekte beklemektedir Binaenaleyh sana çok talihli olma yolu açıktır. Çok şerefli bir insan olma yolu açıktır. Malınla, canınla bu mevzuda hadinden fazla fedakarlık yapacaksın, bekleneni yerine getireceksin, Allah da senin yüzünü yerde bırakmayacaktır. Tabii aziz kıldığı gibi seni de aziz kılacaktır. Ama tekrar edeyim, Sadece burada oturmak beni beni dinlemekle, meselelerin halledildiğini zannediyorsan aldanıyorsun aziz Müslüman. Vazife çok ağır, çok mesuliyetli, paye-i nisbette alabildiğine yücem siz sahibiyle yan yana gelmekle karşı karşıya bulunuyorsunuz. Bu vazifeyi yaparsanız dünya coğrafyasında değişmeye sebebiyet vereceksiniz. Allah sizin yüzünüzden,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 Siz bu din-i mübin İslam'a sahip çıkarsınız, sahip çıkarken müneşşe edersiniz, siz aziz olursunuz. Bu sizin omuzlarınızda taşınmak ve götürülmesi gereken yere götürülmekle, sizin için mükellefiyet gamz eden mukaddes bir emanettir. Götürdüğünüz zaman siz şerefli olacaktınız. Bir gün Cibrilâmin Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım. Bedir asabından bahsedildim.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 Ricalı devletin belki kapı kapı dolaşacaklar, orcalacaklar, fakat eksiğin ve cediğin bir türlü kapanmayacaktır. Pencerelerine tel yapacaksın ve sonra demir parmaklık geçireceksin, kapılağın arkasına demirden kilitler vuracaksın. Ama başka başka değişik kıyafetlerde içeriye girecek seni kurşunlayacaklar. Senin tersemiz annen, annelerin annelerimiz,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 Allah bu şerefle seni şereflendirir, el verir ki her şeyinle bu yola koyulasın, bu büyük davanın altına giresin. Fedakarlık dedim, bu insanın maddi manevi füzat hislerinden fedakarlığım. Fedakarlık dedim, Bir insanın kılıçlarla, kamalarla, süngülerle delik deşik oluncaya kadar bir yerde azim ve iktidamını size anlattım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 Ne zaman insanlar çalışmıştır da o da derbe ve perişan bırakmıştır. Ne zaman insanlar ağlamış, sızlamış, gözyaşlarını ceyhun etmişlerdirden, başlarını taştan taşa vurarak akmışlardır den, Allah onların gözyaşlarına bakmamış, kalplerin eğiltisini dinlememiştir. Anadolu'nun dertli insanı sızlar şöyle, sular gibi çağlasan, eyüp gibi ağlasan,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 Rabbim senden utanıyorum dedin, sokaklarım kirli ben ıstırap çekmiyorum, bu halimle senin huzuruna gelirsen ne olur benim halim, kaç defa dedin? Demedin Allah aşkına başını aşağıya eğ. Zira Ehlullah'tan birini görüyoruz. Hayatını oruçla geçiren nakiyanda geçiren Mansur gibi birisinim. Esved İbni Zeyd İbni Kayıs gibi birisinim. dua yaparken muttasıl böyle yapıyor.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 Aroğlu evler hakkı vardır. Şah-ı ve gavs azamlara, belki geride bıraktıracak 20. asırda mekteplerin sinesinden, marifin dünyasından, veliliği ve kutuplüyü mektebiyle beraber cem eden nadide fıtratlar vardır. Ve ben de zaten bütün ümidimi başkalarıyla beraber onlara bağlamışım. Ben de değil,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 Yazıklar olsun böyle Müslümanlara. Medine-i Münevvere'ye geliyor Arapçayı öğrenmek üzere. Ve ben bunlara Ziyafet Sokrası'na davet ettim. Durmadan bir tatlı yaptım. Elleriyle birer lokma aldılar ve çekildiler. Dediler ki Resul-i Ekrem karnını tıka basa dolduracak kadar yememişti hiç hayatından. Biz nasıl yeriz pırıl pırıl, böyle sakalları vardı. Alman mühendisi, Alman doktoru sarı sarı delikanlar.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 döviz getirmek için bağışlayın avamca ifadesiyle, döviz tavuğu ihraç ediyoruz. Bize döviz getirsin diye kendi vatan evladımızı gönderiyoruz. Ve büyük bir kısmı ki yani yüzde 98'i barlarda, paviyonlarda çürüyor ahlaklarıyla yıkılıp gidiyorlar. Ben onların sadece yüzde ikisinin Müslüman olduğuna şahit oldum. Yüzde 98'i barda, pavyonda yıkılıp gidiyor. Almanya Müslümanlığa ateşleyken, Hollanda Müslümanlığa ateşleyken, hazırken, bekliyorken, Fransa Müslümanlığa ateşleyken ve küçük bir iki sözle idare-i kelam etmekte hemen Müslüman olacakken, biz bu işten çok uzak bulunuyoruz. Aziz Müslüman, anlıyor musunuz bu derdimi? Bütün derdimizin bu olduğunu anlıyor musunuz? Kendini kurtarma derdi değil, ateşe girme derdi ve bu işe sahip çıkma derdi. Buraya sahip çıkacak ve adam gönderecek. Oraya gidecek, senin götüreceğin solukları intizar edenin imdadına koşacaksın. Burada da demişimdir onu. Türk işçisi için de vazifesini yapan da var. Ben ateş gibi delikanlılar gördüm. Burada vazife yapacağım, böyle işçi de var, ayağının altını öpeyim. Misafir olduğu Alman'ın evinde vazife yapıyor. Şuurla vazife yapıyor. Ve aradan bir iki ay geçiyor Alman'ın, dağız delikanlısı veya sarı delikanlının, bizim delikanlının önüne oturuyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Kadın oradan sarışın Alman, de... genç kadının, kocasının Müslüman olduğunu görünce Necmedin saçan hocadan dinlemiş, Nur Saçan hocadan dinlemiştim. Kayseri Merkez Vahizi Necmedin Saçan hocadan dinlemiştim. Müşahede etsin.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 eğer Altay'a ver o benim zavallı babamı da kurtarmış olacaktı. Bu hadizatında bütün bir Avrupa'nın sırasıdır. Kim senden neler bekliyor? Sen ömrünü nerede heder ediyorsun? Sen kaldı ki kendi vatanının evladının imdadına bile koşamadın. Bari kalsın mezarından babam koşsun. Tulumbasını alsın yetişsin bu bir türlü söndürülmeyen yangını söndürsün, Çanakkale'de döktüğü kanı bu defa da bizim yangınımızın üzerine döksün, bu ateşi nihaya bir son versin, ondan bekliyoruz. Aziz Müslüman, sen krallarla beraber olacaksın. cennete gireceksin Rabbimden senin için bunu niyaz ederim. Rabbim seni hayret ve husran içinde bırakmasın, fakat unutma bu, seni yapacağın vazifeye terattüp edecek bir ihsan ilahidir. Sen bu ihsan-ı kendi cehdimle, zayimle ve gayretinle inşaAllah-u konacaksın. Din duygusu içinde yetişmelerini temin edeceksin. Bu Allah'ın tevfik ve inayetiyle hem neslini hem de kendini kurtarmış olacaksın. Dünyanın en bahtiyar nesli, en bahtiyar insan olma,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 Ve 25 seneden beri seslendiğim cemaat artık yüzüme böyle manasız manasız bakmazdım. Ve cidden bir ısrar içinde gönlü kalaklar içine girerdim. İnsanıma kendi vazifesini duyuramadım demek ki bende ciddi bir nifak var. Cemaatte tabaat bulamam. Cemaat duymadıysa duyuramadık. intikal ettiremedik. Ben nifakından Rabbime şikayetle bulunuyorum. Benimin içimin kirlerini Rabbim yıkasın.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 Oğlum dedi, dur da Ramazan'ın ilk perşembesinde girersin. Ben yüzüne donuk donuk bakınca gözleri dolu dolu bana şöyle dedi, git oğlum dedi. Burada işi göz bekliyor, orada binlerce muhtaç insan var, git dedi. Ramazan'ın ilk perşembesi günüydü, akşam eve geldiğimde baban vefat etti, telefon ettilerdi. Ben ellerimi dizime vurdum, keşke dinleseydim, kalsaydın dedim. Ama ne faydası var, kalsaydın ne faydası var. Bilmem ki o temiz vicdana kim duyurmuştum, kim o hakikati onun gönlünü doyurmuştu bilemiyorum. Eğer ben de sizin kalbinize duyursaydım, imana, hakikate, irfana susamış vicdanları doyursaydım, evladınızın sırtına elinizi vuracaktınız, git oğlum diyecektiniz, nesib hatun gibi, gitse katil ama Resulillah diyecektiniz, git evladım Resul-i önünde kavga ver,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 O'nun rahmetinden ümidim geliştir, sizden kusura bakmayın. Seyyatımı Rabbim de mağfiret eylesin. Lillahi Teala El-Fatiha.